Yani çok zengin bir gezi oldu, bu da çok dizemezsiniz. Mesela ben kaç seneden beri geldim, hiçbir zaman rahmetli ya da Geldik Ahmet Ağa'ya gitmedim, gidemedim. Zaman olmadı çünkü, o bu içerisinde. O zaman daha hay, daha, daha şebeğe zaman oluyor. Her yerde insana götür, gelir, geliyor, onlar da benziyor falan. İnsan gidemiyor, zaman da bulamıyorsunuz ama şimdi iyi kötü zaman da varsa o zaman Mustafa da, da, çok, da çok yardımcı oldunuz. Tek başımıza bir yok, birlikte herkes yardımcı oldu. Allah razı olsun. Onu söyleyeceğim. E, duygularınızı, şeyi size. Yarık sene, on sene sonra baktığın zaman aa, vardı, bunlar bunuğa bak, şu güzel bir tatlı hatıra olur. Ve size ait bir tatlı olur. İyi yaz bunu güzel olduğunu, Yazmanın iyi bir şey olacağını inanıyorum da. İşte yazacağız, işte Güzel Bir deva olur. Sen hatırlıyorsun. Düğün, kuzenin evet. düğünü vardı, ona gitti. Dedeciğim, Cüneyt de Sarkant aramış. Bir toplantısı varmış, gelemeyecekmiş. Düğün bana söyledi. Sarkant'a söyledi. Gelme, gelme, gelme. Bir yerde gördüm de, gribten kaçtığınız için, içerikten bir şey yiydi vereyim diyor. Evet. Ben üsretim. vereyim ki gelip deneceğim. Acı sayıyor musun? Acı sayıyor musun? Çok acı olmak sevdim. Azam bana o şeyden verir misin? Yok ya o sinif hala karasit. Şundan mı Hı. Thank you. Thank you.